Peygamberimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için... Dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız, sözlerin en güzeli, Kalbimizin kandili, Aklımızın delili, Gönlümüzün baharı, Gözümüzün nuru, Kulağımızın nağmesi, Dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir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 Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem seyirciler Tefsirimizi Ali İmran suresinin 128. Ayet-i Kerimesi ile devam ettiriyoruz. Geçen bölümde Uhud Harbi'nden Bir bölüm Rabbim bize bildirmişti. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Aslında Uhud Harbi'ne çıkmak istemiyordu. Ama Ashabı ile olan istişareye önem veriyor. Kıyamete kadar gelecek insanların işlerini ayete uygun olarak istişare ile yapmalarını istiyor. Bu konuda da kendisi örnek oluyordu. ashab kiramın özellikle gençleri oğuda çıkmalarını savunma harbi değil, Hücum Harbi, şöyle bir meydan muharebesi yapalım istiyorlar. Çünkü Mekkeli müşrikler ta Medine'den kalkmışlar, 450 kilometrelik yolu yürüyerek gelmişler. Sevgili Peygamberimiz ve ashabını bir daha karşılarına çıkmamak üzere tarihten silmek istiyorlar. yok etmek istiyorlar. Efendimiz Medine'de müdafaa harbi yapalım teklifinde bulunmuş. Ama ashabın çoğunluğu meydan muharebesi yapalım denilmiş. Sevgili Peygamberimiz Uhud'a kadar gelmiş. Harp taktik ve tekniğinin her şeyini uygulamış. Ama ashab-ı kiramdan bazıları Sevgili Peygamberimizin vermiş olduğu emriye isyan etmemişler aslında. Yorumda yanılmışlar. Yorumda yanılmışlar. Bulundukları okçu tepesini terk etmeleri nedeniyle iş mağlubiyete dönüşünce, galipken mağlup duruma düşünce, Medineli Medine münafıklar ki bin kişinin içerisinde 300 kadardı diyor tarihçiler. Onlar Medine'ye doğru kaçmaya başlamışlar. Herhalde harp kaybedildi diyerek, onların kaçışını görerek kaçmaya başlayan bazı ashab-ı kiramdan insanlar da var. Onları anlatmıştı geçen bölümde. Sevgili Peygamberimizin o oku Harbi'nde mübarek dişi de kırılınca üzülmüş, bunu kendisine değil İslam'a yapanlara ve bir de kendisine yapanlara, Allah'ın Peygamberine saldırı düzenleyen bu insanların aleyhine beddua etmiş. Bunun üzerine Rabbim diyor ki, Leise de kemin el emri şey. Hiçbir işte senin bir dahlin yok. Başka etkemede bütün işler Allah'a aittir. Ev yetu ba'dehim ev yu'azibuhum. Allah onların dilerse tevbesini kabul eder, dilerse onlara azap eder. Onlar tevbe eder. Allah da onların tevbesini kabul eder. Yani ne biliyorsun? Yaşayan adam hakkında lanet duası, beddua yapma anlamındadır. Hani sevgili peygamberimizin başka duası var. Allahümme kahhir a'da'ena ve a'da'ed-din. Ya Rabbi düşmanlarımızı, dinimizin düşmanlarını kahret diye duası var sevgili peygamberimizin. Orada isim yok. İsim vererek yani çağınızda şu anda yaşayan kafirlerden, zalimlerden birinin ismini vererek aleyhde dua etmeyin. ıslahına dua edin. müminse müslümansa ıslahı için dua edin. Kafirse Hidayeti için dua ediniz. Hani sevgili peygamberimizin. Allahümme ehdi kavmî fe innahum la yâlimûn. Allah'ım bunlara din-i nasip et, bunlara yol gösterin, bunlara hidayet ver. Bunlar ne yaptığını bilmiyorlar diyor. Sevgili peygamberimize bunu söylüyor ama. Aslında bütün insanlığa söylüyor Rabbim ve diyor ki Leysereke minel emri şeyin sana kelimesini ben kendime alıyorum siz de kendinize alın hiçbir şeyde bizim dahlimiz yok yani mesela ben elimi bak kaldırıyorum ama kaldırma irademi yaratan Allah Celle Celalü beynimi yaratan Allah Celle Celalü elimi kaldırma konusunda direktif veren beynimi yaratan Allah Celle Celalü felç profesörü elini kaldıramıyor. Fetç profesörü ömrü onunla geçmiş ama kaldıramıyor. Bizim irademiz irade-i cüz'iyedir. Yani Rabb'imin iradesi içerisinde hani bütün kainatı, gök yüzünü, yıldızları bir, bir ilim adamından dinleyin. Doğulu, batılı kim olursa olsun. Sonra siz deyin ki benim iradem veya benim bu gücüm, bilek gücüm dünya, yıldızlar alemi, gök yüzü ve yeryüzü bütün bunlar içerisinde nedir? İşte bizim irademizde öyle bir şey. Onun için biz Rabbim'in emrettiklerini yerine getireceğiz. Yasaklarından kaçanacağız. Kimin Müslüman olacağını bilmiyoruz biz. Kimin kafir kalacağını da bilmiyoruz biz. Rabbim diyor ki onlar tevbe eder, Allah tevbelerini kabul eder. Veya tevbe etmezler, iman etmezler. Allah onlara azabı tattırır. Çünkü onlar zalimdir diyor Rabbim. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي <الْأَرْضِ> Göklerde ve yerde her nevarisi Allah'a aittir. Sana ait değil, bana ait değil. Bizim tapularımız geçici tapulardır. Hani bu şehirlerde, kaldığınız şehirde ve köyde Sizden yüz yıl önce yaşayanlar, beş yüz yıl önce yaşayanlar, bin yıl önce yaşayanlar nereye gittiler? Bazılarının kabri ve kabir taşı bile yok. Ne sultandılar, ne zengindiler, ne zalimdiler veya ne adil insanlardı onlar. Ama yerle bir oldular, amellerine göre değerlendiriliyorlar şimdi bulundukları yerde. Gök ve göktekiler, yer ve yerdekiler Allah'a aittir. Aynı zamanda bu ayet-i kerime çevreyle de ilgili ayet-i kerimedir. Hani kendinize ait veya annenize, babanıza ait eşya, başkalarına ait eşyadan daha değerlidir. Çünkü sevdiğiniz birine aittir o. Gök ve yer Allah'a aittir. Öyleyse Sevdiklerimizi yaratan da o Allah Celle Celaluh'tir. Öyleyse sevdiğimizin yarattıklarını kıramayız, bozamayız, sınırı aşarak kullanamayız. O Allah yâfirû limen yeşâû ve yu'adzibü men yeşâ. Dilediğine affeder, dilediğine azâb eder. Vallahu gafurun rahim O Allah celle celaluhu günahları örtendir ve sonsuz merhamet rahmet sahibidir. <Sessizlik> ya eyühellezine <Sessizlik> amenu la ta'kulur riba ev afen muzaafe. Vetekullahu leallekum tuflihun. Ey iman edenler faizi kat kat yemeyiniz şimdi Uhud Harbi anlatılıyor Uhud Harbi anlatılırken hemen faiz yememe emri geliyor veya yasağı geliyor faiz yeme yasağı geliyor ama hocam kat kat yemeyin diyor yani yüzde yüz faiz, yüzde iki yüz faiz, bir zamanlar Türkiye bunları yaşadı. Yüzde on faiz, onun içine girmez mi? Diye soranlar olur. Bunlar dil bilmezlikten kaynaklanan sorulardır. Türkçeyi bilmemek, Arapçayı bilmemek, dil bilmemekten kaynaklanır. Hani? 15 yaşında bir delikanlı bedeninin bedeni bedeni aklına kalip, elinde bıçak çocuklara oyun oynuyor çocuklarla, onlara şaka yapıyor. Babası veya annesi veya bir arkadaşı oğlum bıçağı öyle sağa sola fazla sallayıp durma diyor. Fazla sallayıp durma derken Fazla sallama Az sallama Diyor Değil sallama Elinden bıçağı bırak Bıçağı at Anlamınadır Rabbimiz faizi yasaklıyor Bakara suresinde geçmişti Allah Celle Celaluhu Faiz yiyenlerin Allah'a ve Rasulüne harp açtıklarını ifade ediyordu. Uhud harbinin arkasından bunun verilmesi de yine harple ilgili olması nedeniyledir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de mesela yasaklananlar yetim malı yemeğini zina etmeyiniz, haksız yere insan öldürmeyiniz ...diye yapılan yasaklar var ya... Onlar büyük günahtır yapılmaması gerekir. Ama Rabbim... ...o yasağı çiğneyenlere... ...siz... ...Allah'a ve Resulüne harp açtınız... ...demiyor. Bunu faiz için söylüyor. Çünkü... ...faizin zarası, zararı... ...bir tek kişide kalmıyor. Hırsızlık yapan bir adam... Kendisi suç işlemiştir, hırsızlık yaptığı adama da bir zarar vermiştir. Büyük günahtır, haramdır, yapılmaması gerekir. Ama suç iki kişi arasında işlenmiştir. Ama faiz suçu iki kişi arasında işlenmiyor. Bütün bir şehri, bütün bir milleti inim inim inleti veriyor. Bunun zararını batı gördü de bundan 4-5 yıl önce yani şu andaki papadan önceki papa, o Alman olan papa Avrupa'nın ekonomik krize girdiğini görünce siyasiler ve basın bunu dillendirince papa basın mensuplarının önünde Müslümanların Faiz politikasını yeniden bir gözden geçirmemiz gerekecek galiba anlamında bir beyanat da bulunmuştu. Faizden uzak duralım. Bakınız, son günlerde birçok insanımız, yani bugüne kadar bankanın önünden geçmeyen insanlarımız bazı arkadaşların zayıf fetvalarına dayanarak, faizle bulaştılar. Kim ne fetva verirse versin, verdiğiniz para, yani bunu şöyle diyelim 100 lira. Birine 100 lira verip 101 lira alıyorsanız faizdir. Birinden 100 lira alıp karşılığı olarak 101 lira ödüyorsanız faizdir. Onun dışında kim ne derse desin, kim nasıl fetva verirse versin, yarın cezayı siz çekeceksiniz. O da çekecek ayrı, o da çekecek ama o fetvasının cezasını çekecek, sizin cezanızı yüklenmeyecek, size fetva verdiği için çekecek cezasını ama sizin cezanız kaldırılmış olmayacak. Allah'tan sakının diyor Rabbim. Böylece kurtuluşa erersiniz. Allah'tan sakının. Böylece kurtuluşa erersiniz diyor Rabbim. Daha vettaqun-narallati uiddet lil-kafirin. Kafirler için hazırlanan ateşten de sakının diyor. Yani bu dünyada iken koruyucu tedbirlerinizi alınız. Hani itfaiye çalışanları bir yangın mekanına gittiklerinde ne yapıyorlar? Ateşe karşı dayanıklı olan elbiselerini sırtlarına giyiniyorlar. Biz de ateşe dayanıklı elbisemizi giyelim o takva elbisesidir. Allah Celle Celaluhu وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ اززَادِ اتَّقْوَا Hazırlık yapın, azıplanın, azıkların en hayırlısı takvadır diyor Allah Celle Celaluhu. Onun başında da kelime-i şehadete yürekten iman etmek yeterli değil. O doğrultuda yani Kur'an'ın ve sünnetin doğrultusunda bu dünyada Hayat yaşama hani amel salih dediğimiz şeyi yerine getirmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için ne yapmalı denildiğinde ayet zaten kendisi söylüyor ve atayı Allah'e ve Rasule le alleküm türhamun. Allah'a itaat edin, Rasule itaat edin, Allah'ın Rasulüne itaat edin ki. Allah'ın rahmetine gark Allah'ın rahmetinden nasibinizi alasınız. Allah size rahmet etsin. Merhametini sizden esirgemesin diyor. Ön şart neymiş? Allah'a ve onun Resulüne itaat. Kur'an baştan başa Allah'a itaatı anlatır. Sevgili peygamberimiz öyle diyor. Kullü harfin fil Kur'ani yüzkeru fihil kunudu diyor. Kur'an'ın her harfinde Allah'a gönülden itaat bahsedilir diyor. Arkasından Rasul'e itaat. Yani hadisler bizi ilgilendirmez hocam. Diye ne dedim ki? Kur'an okuyor mu? Okuyorum Peki. Senin Kur'an'ın nasıl? Musaf'ın nasıl yani? Yani Fatiha başta, arkasından Bakara, arkasından Ali İmran, arkasından Nisa, arkasından Maide Surası, en sonunda da Minel Cinneti ve Nas var mı? Var. E o zaman sen hadise inanıyorsun. Ne alakası var? Diyor. Bunların aklı ileri geri ermez. Dedim ki, Surelerin sıralaması Rabbime, şey, peygamberime ait. Ayetlerin sıralaması da öyle. Kur'an baştan sona bir defa da inmedi. Bir ayet veya beş ayet nazil olduğunda sevgili peygamberimiz filan surenin filan ayetinin arkasına yazınız demiş öylece. Yani baştan sona düzenlemesi sevgili peygamberimize ait. Kuran okuyan bir insan, ben Kuran'dan başka referans kabul etmiyorum diyen insan, Kuran'ı bilmeyen insandır. Ve sariyü ile min Rabbikum ve cennetin arzuh esemawat ve arzu yüddetli muttaqi. Bunun benzeri bir ayette Hadid suresinde geçer. Orada vesâbigu der. Burada vesâri'u, sürat kelimesinden, Türkçe'de bildiğimiz sürat kelimesinden. Sariyu birbirinizle yarış yaparak koşun. Hadid suresindeki vesâbigu, müsabaka yapın. Eskiden kullanılırdı. Müsabaka kelimesi. Müsabaka yapın. Nereye? Allah'ın affına, Rabbimizin affine doğru ve cennetine doğru müsabaka yapın ki o cennet genişliği gökler ve yerler kadardır. Müttekiler için hazırlanmıştır. Gökler hakkında bilgi, en basitinden bir astronomi kitabını alıverseniz veya o konuda bir makale okuyuverseniz, şu insanoğlunun icat ettiği rakamlar var ya, milyar, trilyon, katrilyon, sentrilyon, tintrilyon, uydur. Mentrilyon, zentrilyon, zeye kadar götürün. Rakamlar ifade etmezmiş gökyüzünü. Onun için ışık yılı diye bir terim geliştirilmiş. Bu kadar geniş alem, Toplayın, cennet ondan geliş. Ve bu da müttekiler için hazırlandı diyor Allah Celle Celaluhu. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّةِ Müttekinin tariflerinden birini yapıyor. Müttekinin tarifi yalnız bu değil, başka ayet kelimelerde var. Mesela Bakara'nın başında Hüden lil müttekine llezîne bil gâybi ve yü'kîmûne salate ve mîmâ rızaknâhum yünşekûn Müttekiler görmedikleri şeyi Allah haber verdi diye inanırlar. Başta Allah'a iman, ahirete iman, cennete, cehenneme iman. Bunlara biz görmeden iman ediyoruz. namazların bu doğru kılarlar. Allah'ın verdiğini Allah'ın yarattıklarına infak ederler. Burada ise yunfigûne fîs-serrâî ve darrâî. Bolluk zamanında da infakta bulunurlar, dağıtırlar. Darlıkta da dağıtırlar. Darlıkta dağıtma nedir? Köyümüzün en fakiriydi bir adam. Bahçeleri beklerdi. Babam, ben çocuğum, babam bana dedi ki, oğlum bu var ya dedi, köyün fakiri. Biz de fakiriz de en fakiri değiliz. Oğlum bu adam dedi, yarım ekmeği olsa, yanında bir adam olsa yiyemez. Yarım ekmeğini ikiye böler, tam ortadan ikiye böler ve öyle yer, dedi. Köyümüzün en fakiri. Ben ondan fakiri bilmiyorum. Bakarız. Fakir insanda öyle infak eder. Hatta onun infakı vermesi, dağıtması bunu benim dilimle söylemeyeyim. Sevgili peygamberimizin mübarek diliyle söyleyeyim. Sebegat dirhemün bi'elfi hemin demiş sevgili peygamberimiz. Bir dirhem ''Bin dirhemi geçti'' diyor. Bunu yorum yaparlarken hadis şarihlerimiz, ''Bir adamın iki lirası vardı, birini yardım olarak verdi.'' Ne yaptı? Malının yüzde ellisini verdi. Bütün servetinin yüzde ellisini verdi. ''Bir adamın yüz bin lirası vardı, bin lirasını yardım olarak verdi.'' yüzde birini verdi. Biri yarısını verdi, biri yüzde birini verdi. Hangisinin sevabı fazla? Bir lira verenin sevabı, bin lira veren fazla diye bir yorum. İkinci yorum, bu bir lira verdi, onu gören Müslüman da gayrete geldi, o da bin lira verdi. Şimdi bu bir lira verenin sevabı buna yazıldık. Bin lira verenin sevabı ona yazıldı ama onun yazıldığı kadar buna da yazıldı. Çünkü iyiliğe öncülük yaptığından dolayı. Eddellü alele khayri kefa'ilihi. İyiliklere öncülük yapanlar o iyiliği yapmış gibidirler. Bol zamanında da dağıtır, dar zamanında da dağıtır. Benim İstanbul'da bir komşum var, yaşlı bir ee, hanımefendi uzun zamandır yani 25 yıldır falan komşuluk yer değiştirsek de aynı yerlere geldik yani aynı mahalleye geldik fakir o da ama bize geldiğinde diyelim bir yufka ekmek evde yapıyor yufka ekmek yani bir tane uyufka, veya iki tane yufka ekmek getiriyor yufka ekmek bakınız cömertliğin Parayla alakası yoktur. Zenginlikle alakası yoktur. وَالْكَعْضُم۪ينَ <gülüyor> الْغَيْضَ Kinlerini yutarlar. Müttekî insanlar kinlerini yutmasını bilirler. Hani kanlı kinli düşmanınızdır. Bir yerde sıkıştırdınız. Kimse de görmeyecek. Elinizi dokunuverseniz Ölecek ve öylesine bir yerdesiniz ki kimse de sizin onu öldürdüğünüzü ispat edecek delil karine bulamayacak. Öyle bir esnada, öyle bir zamanda affetmek, kini yutmak bu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, amcası Hamza'yı bir ok darbesiyle ciğerinden yaralayan ve öldüren, sonra kulaklarını kesen, ciğerini çıkaran insan müslüman olduğunda yutmuştur. O ona karşı içindeki boğazını yutmuştur sevgili peygamberimiz. Ve rafinanin nas insanları affedenler. Müttefiklerin özellikleri bu. Allahu yipbül muhsinin Allah iyilik yapanları sever diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kileri kileri kileri kileri kileri kileri kileri kileri insan günahsız insan kileri kileri kileri kileri kileri Hatasız insan yoktur. Günahsız insan yoktur. Peygamberler bile hata işlemişler, hatalarından dönmüşlerdir. Mesela ilk başta Adem Aleyhisselam'ın رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ ve وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. ettik. Yani senin yasağına uymamakla biz yanlışı yaptık. Yanlışın zararı da kendimize oldu. Bizi affet ya Rabbi diyorlar. Havva ve Adem aleyhisselam. Havva var demiz. Adem aleyhisselatu vesselam böyle diyor. Biz insanlar ise günahsız olamayız. İbadetlerimizin kusuru bile yeter bize. Onlar bile kusurlu. Bunlar bir yanlış yaptıklarında vele kötülük yaptıklarında vele dine idafe alufa kendilerine zulmettiklerinde hemen Allah'ı Allah'a hatırlanar. Festaqferu günahları için Allah'tan af talebinde bulunurlar. Ve men ya'fu'l zunuba illa Allah. Allah'tan başka kim günahları affedebilir? Allah affeder. Ve lem yusirru ala ma fa'alu ya'lemun. Onlar bile bile günahda ısrar etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Ülaike cezaühum mağfiratun min rabbihim ve cennatun tadri min tahtil enhar kalidi ne ve işte onların mükafatı Rabbin, Rablerinden bir af'tır altından ırmaklar akan cennetlerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır amel edenlerin mükafatı ne güzeldir